...dostu Sezin Okulu sunar. Ne? <gülüyor> Günaydın Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. Tayga'nın nidasıyla başladık bugün. Ee, yolda da çok güzel şeyler gördük. Bugün İstanbul Maratonu koşuluyor ve e, tam biz radyoya gelirken... ...yolumuzun üstünden bir sürü koşucu geçti. Tekerlekli iskemlede çok güzel bir atlet vardı, çok... Yani büyük bir azimle geçti evet, çok iyiydi. Evet bisikletliler vardı. Bisikletliler vardı. Çok davulcular eğitiydi. vardı. Ve davulcular vardı evet orada Tayga'da çok eğlendi işte. Ee, güzel, güzel bir sabah başladı. oldu evet. Enerjik bir sabah oldu. Şimdi güzel bir kitapla devam edelim. Ee, bugün benim anlatacağım Hı kitabın ben... adı Küçük Hanım. Ee, Stefani Taçinski tarafından e, yazılmış. Nina Dulek tarafından resimlenmiş. Ayça Sabuncuoğlu tarafından çevrilmiş. Ve e, kitabı Türkçesini basan iletişim yayınları. E, ...bu hışırtılar da Tayga'nın e, Bez kitabının hışırtıları. E, o da kendi kitabını okuyor doğal olarak. E, küçük hanım e, gerçekten küçük bir hanım. Yani bir penguen ebatlarında e, ve penguen paytaklarında büyük olasılıkla. Ama hikaye onunla başlamıyor. E, hikayemiz e, 8 yaşındaki Lili'nin ailesiyle beraber kendilerinin yeni bir ev aramalarıyla e, başlıyor. Bu... E, Yeni bir ev e, bulmak üzere işte şehirde dolaşıyorlar. Bu arada bir e, hani a, belki de asla rastlamayacakları e, dikkatlerini çekmeyecekleri bir yerde e, boya yapan bir adam yüzünden e, çörek evini fark ediyorlar. Böyle tepesinde kapısında kocaman bir çörek bu hani Tretzel denilen e, çöreklerden e, var bir tane. Annesi de zaten fırıncıymış çok güzel çörek bükermiş öyle diyor burada. Pıt pıt büker o çörekleri diyor. Ee, çörek evini fark ediyorlar ve e, bir şekilde e, işte bu evi tutuyorlar böylece ve ondan sonra tabii henüz farkında değiller ama e, bir de küçük hanım var e, işte evi tutuyorlar yerleşiyorlar bir gün Lili okulda bir fotoğraf makinesi kazanıyor. İşte bir bayram çekiliş bir şey neyse artık bilmiyorum. Hı hı. Eve geliyor büyük bir heyecanla okulda bir şey kazanmış. Kendini çok şanslı hissediyor. Muhteşem bir gün. Fakat fotoğraf makinasının hani mesela işte o kartını takıp onu çalıştırması falan hani hafıza kartları hı hı. oluyor ya. İşte onları yapması lazım falan ama nasıl yapacağını bilemiyor. İşte koşuyor annesine gidiyor. Annesi o sırada işte çörek büküyor diyor ki ya şimdi ben ilgilenemem ama sonra falan. İşte babasına gidiyor. Babası bu arada bizim için önemli bisiklet tamircisi bir insan. Evet başında hı. kitabın zaten şey diyor değil mi uzun... Mesafeler Yok. kat etmekte Tabii. usta birisi olduğu için diyebilirim var. Tabi bisiklet atölyesi mi? var babasının. Ve e, şey yapıyor. Bisiklet tamiri vesaire yapıyor. İşte o da bir şeylerle uğraşıyor o sırada. O da e, ilgilenemeyeceğini söylüyor. İşte kardeşi var ama kardeşi de kardeşi zaten küçücük daha o filan. E, Lili sonuçta sinirlenip e, çıkıyor çörek evinden. Arka avluya geçiyor. Ama arka avluda da. Ee, aslında bir tane tabela var yani aslında gitmemesi gereken bir yermiş gibi algılıyoruz en başta çocukların girmesi yasaktır filan yazıyor çünkü e, orada işte binanın e, kapıcısı var e, Bay Leberwurst. Leberwurst da ciğer sucuğu anlamına geliyor. Ay, çok korkunç. <gülüyor> evet ya sabah sabah pardon. <gülüyor> Ondan sonra e, işte çocukların girmesi yasaktır yazan bir tabela var ama Lili e, giriyor zaten. çocuklar girer oraya. Ha yani bir de sinirli zaten Lili hani kızmış ailesine tabii ki girecek yani hani ne <gülüyor> yapacak başka. Neyse giriyor işte arka tarafa e, geçiyor avlunun oraya işte avluda böyle bir çalılık var falan filan derken karşısına küçük hanım çıkıyor. Yani küçük hanım. Lili'den küçük yani öyle bir hanım ama baya hanım yani öte yandan da hani. <gülüyor> Hobbit gibi bir şey. <gülüyor> yani hobitten de küçük e, sanırım. Minyatür insan. Bir tür minyatür insan. E, işte Lili e, tabii şaşırıyor vesaire ama e, küçük hanım onun işte fotoğraf makinesindeki o diyor çok güzel <gülüyor> makinedir, şöyledir böyledir işte bir şeyler anlatıyor ona falan. Ve e, küçük hanımla çok güzel bir arkadaşlığa başlıyorlar. Bu arada küçük hanım e, gerçekten arka avluda yaşıyor. Bir tane şeyi var, sahra çadırı var. Kendi boyuna uygun bir sahra çadırı kurmuş arka avluya. Ve e, sahra çadırında yaşıyor. Fakat onu kimse göremiyor. Mesela Bay Leberwurst görememiş onu e, bugüne kadar. Çünkü e, küçük hanımın çok böyle e, müthiş bir arkadaşı var. Çaka adlı bir bukalemun. 1000 yaşında filan bir bukalemun. Ve e, şemsiyesi var küçük hanımın bir tane. O şemsiyenin sapı bukalemun kuyruğu şeklinde. O, onu açtığı anda şemsiyeyi... ...ortam rengine bürünüyor. Hani o ortam mesela alacalı bulacalı bir ortamdaysa şemsiyeyi açar açmaz alacalı bulacalı oluyor. Kimse onu fark edemiyor. Ya da işte mesela tuğla bir binanın önünden geçerken tuğla bina <gülüyor> görüntüsü veriyor. Ve çok hızlı e, değiştirebiliyor bu e, renkleri. Tabii çaka sayesinde yapabiliyor. Dolayısıyla kimse e, küçük hanımı göremiyor. Bu arada küçük hanım yani hakikaten ilginç bir insan. Çünkü mesela e, gerice ya da ilerice konuşabiliyor. <gülüyor> Tersçe Neden? ya da işte tersçe ya da düzce pardon gerici ilerici değil tersçe ya da düzce konuşabiliyor. tabi Tabii tersten gibi. konuşuyor mesela bu önemli eski dillerden bir tanesi. <gülüyor> tersten yazabiliyor da bir de işte e, düzce konuşabiliyor ve hayvan dillerinden de anlayabiliyor. Ne? <gülüyor> Şimdi aslında tam burada hani artık yeri geldi söyleyeyim. Bu işte şemsiye motifi, işte hayvan dillerinden anlamak vesaire bilmem ne. Tabii ki bana senin çok sevdiğin bir karakteri Mary hatırlatıyor. Mary Poppins'i hatırlatıyor ister istemez. Ondan sonra e, yani aslında Mary Poppins evet yani hani bütün kitap boyunca bana Mary Poppins'i hatırlattı <gülüyor> bir şekilde. Yani böyle çok sevimli e, geldi bana da bu özelliği kitabı. E, ...işte... E, ...ilginç sözcükler kullanmayı da seviyor. Aslında kitap genel olarak... ...yani Türkçe çevirde de o özelliğini çok kaybetmemiş... ...diyebiliriz belki ama... ...asıl orijinal dinde sanırım... ...bu konuda çok vurgu okudum çünkü yapılmış yorumlarda... Hani ...dil kullanımında. Aha. Mesela e, küçük hanım için... ...Küçük hanım safariye çıkıyor ama bu onun için Salafari. <gülüyor> hani öyle yani. İşte Leberwurst mesela, tersten konuşmak gibi... ...bir sürü dil e, oyunları var. Ondan sonra o... E, ...tabii ki çok... Büyülü Kü bir dünya. Küçük hanımca. Heh, küçük hanımca diyelim. <gülüyor> Dolayısıyla çok büyülü bir dünyası var onun ve hani e, Lili ile de çok iyi arkadaş oluyorlar ve arka avluda keşfe çıkıyorlar. Ya wow, en sevdiğim yeri bu ama şimdi şeyi düşünsene yani küçükken çıkıp oynadığın bahçeler kocaman değil tabii miydi? Tabii tabii yani ve her şey olurdu orada. Ve her şey olurdu işte o neler neler yapardık yani bin türlü <gülüyor> hayvanla karşılaştık. Bugün kafayla bakınca hani bu yaşta bakınca evet. küçük küçük bahçeler aslında yani. Yani onu bırak evin içinde ben koltukları yan yana böyle evde üstüne çıkılabilecek ne varsa koca bir çember yapar büfe dahil. Masa büfe her şeyin üstüne atlayarak dolaşırdım işte. aşağısı uçurumdu. Tabii tabii böyle dağcılık macera oyunları vardı, oyunları macera oynadı. oyunları vardır filan. <gülüyor> ama bir de bahçe kocaman mesela otlar bürümüş yerleri var. Ben şeyi hatırlıyorum. Uçsuz bucaksız. Tabii tabii Bostancı'da bir bahçe hatırlıyorum. Ben o bahçeye girip e, papatya toplardım ama papatyaları nasıl söyleyeyim böyle sarılıp çekerdim topraktan. Yani öyle bir papatya doluydu. Hani <gülüyor> ve çok yüksek papatyalardı bir şey uzun papatyalardı. Mesela o bir daha görmedim. Herhalde yani uzun zamandır görmedim böyle bir şey. Ya da işte kirpiler bilmem ne bir sürü hayvan. Geçenlerde bizim bahçede kirpi gördük aklımız evet. çıktı sevmişler yani. Ee, neyse şimdi birdenbire böyle anılarla doldu taştı boş odam. <gülüyor> Ama <gülüyor> ben devam edeyim Küçük Hanım'a. Ee, işte Küçük Hanım'ın böyle büyülü bir dünyası var. ile müthiş bir arkadaşlığı var. Lili tabii gidiyor hani... E, ...bütün o sinirini falan unutmuş bir biçimde ailesine anlatıyor. Yani diyor ki bir tane küçük hanım var diyor, bir tane şemsiyesi var, çaka var diyor. Onu açıyor diyor, o zaman diyor işte görünmüyor falan. O anlatıyor heyecanla ailesi de diyor ki ya hani evladım. Hani. Hayali arkadaş sanıyorlar <gülüyor> Ve değil mi? Bir, yani hani bir şüpheleniyorlar, acaba bu bir hayali arkadaş mı vesaire. <gülüyor> bu arada e, Bay Leberwurst e, bir çocuğun avlusuna girip çıktığını zaten fark ediyor. Yani... Lili'nin oraya girmemesi lazım. Bununla, o, dolayısıyla Lili ile uğraşmaya başlıyor ama Lili ile uğraşmak demek doğal olarak aynı anda küçük hanımla da uğraşmak demek artık. İşte bir de o çalı var bir tane kocaman bir çalılık var. Öyle anladım yani okuduğumdan. O çalının arkasında e, şeyin küçük hanımın çadırı falan. Yani <gülüyor> Leberwurst da görmemiş e, o zamana kadar onu. Bu arada o arka aldı keşfe çıkıyorlar dedim ya. Mesela evet. gidiyorlar eski bir Fransız fırıncının e, değirmenini buluyorlar. İçinde bir tane yemek kitabı buluyorlar onu alıp Oo. getiriyor tabii a annesine getiriyor falan annesi şaşırıyor. Elyas'ı bir yemek kitabı oradan bir şeyler yapılıyor böyle ayrıntılar arka da var yani. Arka bahçe de ne bahçeymiş ama. İşte en sevdiğim kısmı bu zaten yani arka bahçeler öyle yerlerdi yani biz küçükken diye hani o yüzden demin anılara o kadar daldım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tekrar dalmayayım. Ee, i̇şte Bay Leberwurst'la aralarında bir mücadele başlıyor dolayısıyla fakat tabii ki hani e, küçük hanımla uğraşmak Lili ile uğraşmak bunlar kolay şeyler değil mesela küçük hanım e, bütün hayvanları organize ediyor bir anda hepsini böyle çağırıyor işte e, şey gibi e, gezi parkı tadında böyle orada hemen organize oluyorlar ve e, Bayle Berfourt zaten bir feleğini şaşırdır veriyor ve hani ama sürüyor tabii mücadeleleri e, bu arada e, kitabın sonuna doğru artık e, Küçük Hanım kendisini Lili'nin ailesine de gösteriyor. Sonra başka maceraları da var. Yani yazmış Şitefani e, Taçın evet yani Türkçede Öyle de çıkar güzel. diye umuyorum bilmiyorum çıkar mı ama başka maceraları var. Mesela bir tane Noel macerası gördüm hani e, başlık olarak. Sonra bir şey daha bir tane Salafari başlıkta bir kitap gördüm ama belki de etkinlik kitabı filandır da ben bir kitap zannettim. Onu da bilmiyorum aslında. Çok da emin değilim. Ama böyle güzel, keyifli ve e, hani o şey hissi e, tatlı çocukluk hissi ni <gülüyor> evet. veren çok güzel çok keyifli mutlu bir yanı var çok mutlu abi. bir kitap evet gerçekten çok mutlu bir kitap kitabın e, resimlerinden de söz etmek lazım evet. diye düşünüyorum yine Dulek'in yaptığı resimler yani hani bu kadar mı e, uyardı bir öyküye resimler diye sorabiliriz yani çok keyifli e, çok güzel resimler bu e, şeyin, kitabın o verdiği o tatlı his o çörek hissi diyelim hani <gülüyor> bütün renklerinde her yerinde görebiliyorsun yani bu şeyi. E, yine Dulek'in çizimlerinde bütün o tatlı çörek hissini görebiliyorsun yani. Çörek kokulu kitap. Aynen öyle çok keyifli. Zaten yani enfes bukalemun çiziyor. Yani o da evet. ayrı yani çakayı çok güzel çiziyor. Farklı farklı pozlarda. Arka pozlardan. kapaktaki çaka resmi çok güzel. Evet bir o da çok güzel. Daha parlak ya kapak Ka renkleri. Tabii kapakta farklı kırıl, oluyor biraz. Pırıl pırıl yeşil bir. Ama çok güzel. güzel. Kitabın güzel. içi de renkli resimler evet. bunlar bu arada. O yüzden çok keyifli. Burada babanın bisikletli sahnesi de var işte. Mesela o bisikletli evet. sahne de ayrıca eğlenceli. Çünkü... Bayan e, şey küçük hanım e, çaktırmadan atlıyor bisiklete Aha. şemsiyesi de açık Aha. ve bisiklette bir sürü olay oluyor. Mesela kendi kendine bisikletin zili çalmaya başlıyor baba da ne yapacağını <gülüyor> şaşırıyor falan. Hani yolda giderlerken bir sürü macera alıyor. Bayan aman niye bayan kim ya bayan ne <gülüyor> Allah Allah neyse küçük, küçük hanım da hanım. <gülüyor> çok e, eğleniyor bu arada bütün bu e, seyahatten vesaire. Böyle çok tatlı çok güzel bir kitap. Evet. Yani hani keyifle okumamak mümkün müdür bilmiyorum. Çok güzel kuş çizimi var kapakta evet, yine. Yani yani onu da bakmanızı öneririm. Evet. Ee, tabii biz bu kitabı bugün yine armağan edeceğiz. Evet ee, telefon numaramızı verdikten sonra şarkı çalacak. Arayan dinleyiciler Hı -hı. arasında çekiliş, çekiliş yapacağız, yapacağız her zamanki gibi. Telefon numaramızı hatırlatalım. 0212 343 4040. Ee, çok neşeli bir kitap dedik. Ee, şans... Tavar işin içinde biraz hani eh, şans, evet. şansın da olduğu bir kitap. O yüzden şansla ilgili bir şey çalalım istemiştik. Bugün ne çalacağız? Ee, keyifli bir şarkı geliyor. Get Lucky Daft Punk'tan.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 up all night to get some 54.9 Açık Radyo'dayız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. İlk bölümde iletişim yayınlarından Küçük Hanım'ı armağan ettiğimizi duyurmuştuk. Hala armağan etmeye devam ediyoruz. Arayabilirsiniz. Ee, Türk Edebiyatı'na, Türk Çocuk Edebiyatı'na geçelim hemen. Elimde e, ödüllü bir kitap var. TUDEM Edebiyat Ödülleri'nin... ...2011 yılında... ...Roman Birincilik Ödülü kazanmış... ...Almarpa'nın Gizemi... Hı hı. E, ...elimdeki kitap... ...yazarı Koray Avcı Çakman... E, ...bu bir... ...nasıl diyeyim... ...bana şey çağrıştırdı... ...Afacan Beşler Gizli Yediler... vardı ya... Onun sanki yerli versiyonu gibi Türkiye'de de bu tip yazılmış kitaplar vardı ama ben uzun zamandır bu tatlı kitap okumamıştım. Burada da böyle bir grup çocuğun gizem peşinde yaşadıkları bir serüven öyküsü bu. Kaan kitabın baş kahramanlarından biri şehirde yaşayan bir çocuk ailesiyle birlikte i̇şte küçük bir kardeşi var annesiyle babasıyla yaşıyor ve babası işten çıkarılıyor. Hmm. E, işten çıkarılmasını da bir fırsat bilerek e, ha bu iyi bir yaklaşım evet, evet. E, ziraat mühendisi bir babası var ve e, İstanbul'dan yani büyük şehirden ayrılalım daha küçük bir yere gidelim doğal yaşam işte organik tarım yapmaya karar veriyor baba e, ve işte dal köyceğize yerleşiyorlar hmm. işte Kaan ilk başta çok mutsuz öyle başlıyor hikaye. Yok. Bu kimin yolcu... hayal değil ki öte yandan. Evet. <gülüyor> yani çok <gülüyor> Birçoğumuzun aklından geçtiği bir şeydir bu. Ee, Kaan'ın ailesi gerçekleştiriyor bunu ve köyceyize gidiyorlar ama Kaan çok mutsuz. Çünkü bütün e, işte e, en yakın arkadaşıyla e, yaptığı planlar var. E, yeni bilgisayar oyunları sipariş etmişlerdi. Halbuki onlarla Aha. oynayacaklardı. E, şimdi yeni okul, yeni insanlar nasıl olacak derken... ...hiç de korktuğu gibi olmuyor. Çok çabuk uyum sağlıyor. Çok kısa sürede... ...arkadaş yetiniyor. Hatta şaşırıyor. Öyle bir bölüm var. Kendi... ...okullarına yeni gelen insanları... ...aylarca dışlayıp... Ha. ...böyle bir burnunu, burnunu sürttürürken... ...burada hiç öyle değil. Herkes ona kucak açıyor ve... ...çok kısa sürede arkadaş oluyor... ...insanlarla. Ve işte... ...Kerem, Tolga... Bir, bir bir arkadaşı daha vardı i̇şte, bir de Aylin üçüyle arkadaş oluyor ve çocuklar Kaan'ı bir gün kuşçuya götürelim seni diyorlar. Kuşçu diyor Hiç, bir kuş satılan mağazaya gideceğini hmm. öyle bir hayvan dükkanına gideceğini sanıyorken bir tekneye götürüyorlar bunu teknede böyle kendi halinde bir adam meczup tadında mı yoksa meczup değil ama o teknede yaşıyor ...bütün evi, her şeyi orası... ...Almarpa diye... ...bir de bu... ...kuşların dilinden anlıyor bir biçimde... ...işte balığa çıkıyor, balık tutuyor... ...karnını öyle doyuruyor... ...işte topladığı, tuttuğu balıkları veriyor... ...karşılığında yiyecek alıyor... yerlerden yani paraya da ihtiyaç duymuyor... ...kendi kendine yeten... ...öyle yalnız bir adam... Hı hı. ...ama niye adı kuşçu... ...eskiden kimmiş... ...neyin nesiymiş... ...çok da Kaan sormak da istemiyor... Ee, ama çok çocuklarla iletişimi çok iyi. Çocukları sürekli hikayeler anlatan birisi bu. Ee, ve çocuklar da sürekli onu ziyarete gidiyorlar. Hatta eee Hi ...hikayeler anlatıyor işte... Ee, ...çocuklarla birlikte vakit geçiriyor... ...onları gezdiriyor... İşte ...oradaki e, kıyıdaki yerlere... ...Dalyan'daki e, yakın çevredeki yerlere... ...antik kente götürüp getiriyor... ...e çok güzel bir tur evet. fırsatı yani... ...ama bir süre sonra... Ee, bu kuşçuda tuhaf şeyler fark etmeye başlıyorlar. Yani böyle kaçamak davranışlar, e, çocukları geçiştirmeler, hani siz gidin benim işim var deyip ha. e, böyle hani sır dolu bir takım bir şeyler olup bitiyor. Ama e, emin de olamıyorlar ve e, çocuklar bir biçimde kuşçunun karanlık işlere bulaştığını düşünmeye başlıyorlar. Ve e, hani aslında yakın dostları iken, gizli gizli onu gözetlemeye ve sırrını çözmeye çalışıyorlar ve olaylar gelişir. Ve olaylar gelişir. <gülüyor> bu <Bunun> cümleyi <gülüyor> çok seviyorum. Ondan sonrasında tabii ki e, ayrıntıları hikayenin verirsen tadını hikayenin tadını kaçar. ama bu kitabın e, güzel olan yanları bana göre e, bir kere arkeolojiyle ilgili bir takım yani geçmiş yaşantılara Aha. ilişkin bir takım e, Fikirler veriyor. Mesela burada Kaunos antik kentinden bahsediyor. Geçmişe dair, geçmiş yaşantılarla ilgili işte, kuşçu aracılığıyla bir takım bilgiler ediniyoruz. Dalyan, Köyciyiz çevresindeki antik yerleşimler. Onun dışında yine Dalyan'ın kendi coğrafi özellikleri, yani doğal bir oluşum var orada. Önemli bir... Türkiye'nin önemli yerlerinden biri ve orayı yaşattırıyor sana okurken. Hı hı. O sazlıkların arasında ge geziyorlar, dolanıyorlar. Köyceğiz gölünün denizle birleşir gibi yapması mesela oradaki o Tayga. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tayga. Tabii siz göremediniz tabi evet. bizim niye güldüğümüz A Ayrıca değil, işte olsun. şey e, kuş kuşlarla anlaşıyor dedim e, hayvanlarla ilgili doğal hayatla ilgili çok fazla şey e, çok fazla veri var bu kitapta bir sürü farklı kuş türünün adını öğrenebiliyorsun. Aha. Örneğin. E, ve... Peki macera kısmı nasıl yani hakikaten böyle heyecanlı sürükleyici bir macera adam. Yani çünkü afacan beşler vesaire dedin yani onu <gülüyor> ben onu... beğendim yani İlk başta hani ne olacak diye okuyordum ondan sonra giderek hani o sırrı çözmelerine ramak kalı bayağı böyle bir yükseldin ben de, yani evet heyecanlandım okurken aralarda kuşcunun çocuklara anlattığı hikayeler var onlarda böyle daha efsaneyle masal arası böyle hani halk hmm. arasında anlatılan öyküler vardır ya. Orada bazıları bir yanda, belki şehir efsanesi evet, vesaire gibi. Evet. Hayvanlarla ilgili mesela martıların gerçek hikayesini anlatabiliyor. Ha. Ya da Ayaklı Göl diye bir hikaye anlatıyor. Köyceğiz Gölü'nün ee, oluşumuna aslında biraz giriyor ama orada dil de değişiyor. Bir anda e, romanın kendi dilinden kopup orada daha masalsı bir anlatıma geçiyor. Ara ara işte hikayenin içine bunlar serpiştirilmiş ve her seferinde kuşçu hikayesini öyle bir yere bağlıyor ki çocuklara da aslında bir mesaj veriyor. İşte hmm. mesela her şey göründüğü gibi değildir e, mesajı veriyor bir hikayesinde. Oğlanlar sürekli şüphelenirken ailen bir, bir yandan hep aslında hani bir, bir yandan da onun açısından dinlemeliyiz. Aslında göründüğü gibi biri değil. işte yanlış anlıyorsunuz. E, işte hmm. bilmeden suçlamayın gibi. Bir o şey kuşcuyu Aklı korumaya çalışıyor. Yani, evet. evet. E, ve sonunda e, her şey ortaya Tatlıya çıkıyor. Bütün bu e, sır bu pardon karetta karetalar var mesela. Karetta karettalar sığla ağaçları karetta ve karettalar o bölge için çok önemli hı hı. figürler çok hikayenin içinde karetta karettalar çok fazla yer alıyor ki önemli yani toplamda güzel okuması keyifli ve içinde pek çok şeyi barındıran güzel bir roman olmuş bu Tudem yayınlarından çıktı Almarpa'nın gizemi Koray Avcı Çakman 2011 yılında roman ödülünü kazanmış bu kitapla Güzel bir kitapmış. Şimdi Küçük Hanım'ı kime armağan ettiğimizi de söyleyelim. Hangi dinleyicimize göndereceğimizi de söyleyelim. İletişim yayınlarından çıkan Küçük Hanım'ı Sevda Türkdoğan'a göndereceğiz dinleyicimiz. Yayından sonra iletişime geçeceğiz zaten. O halde bu haftalıkta veda edelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bir Dolap Kitap